2020 numaralı konu, Hz. Ebu Bekir'in bu konuda Halit bin Velid'e mektup yazması, Hz. Ebu Bekir Sıddik, Yemam Savaşı'ndan sonra henüz dönmemiş olan Halit bin Velid'e şu mektubu gönderdi, Allah'ın kulu ve Rasulü'nün halifesi Ebu Bekir'den Halid bin Velid ve beraberindeki muhacir ve ensara ve onlara güzellikle uyanlara, selam üzerinize olsun, sözlerime kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamdüysen alır ederek başlıyorum, Vadini yerine getirerek kuluna yardım eden, dostlarını aziz, düşmanlarını ise zelil kılan ve düşmanlarına tek başına galip gelen Allah'a hamdolsun. Çünkü kendisinden başka ilah olmayan Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah sizden iman edip salih amellerde bulunanlara, şunu, vadetmiştir. Onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır. Kendileri için beğendiği dinlerini, İslam'ı yeryüzünde, sabit kılıp sağlamlaştıracaktır. Onları korkularından sonra güvenliğe kavuşturacaktır. Çünkü, onlar sadece bana ibadet eder ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Kim bundan sonra küfre saparsa işte onlar fasıkların ta kendisidirler. Mur, 24 suresi 55, bu Allah Teala'nın vadidir ve o vadinden asla dönmez. Cihat müminlere farz kılınmıştır bu konuda Allah Teala şöyle buyuruyor, Ey müminler, hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı, hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayır, olabilirken sevip hoşlandığınız bir şey ise sizin için şer olabilir, bundaki hikmeti Allah bilir ama sizler bilemezsiniz, Bakara 2 Suresi 216 Allah Teala'nın vadine güvenin, Birçok sıkıntılara katlanmak zorunda kalsanız, bela ve musibetlere duçar olup onun uğrunda can ve mallarınızdan olma tehlikesiyle karşı karşıya olsanız dahi Allah Teala'ya itaat edip onun üzerinize farz kıldığı görevleri yerine getirin. Çünkü karşılaşacağınız bütün bu sıkıntılar Allah'ın vereceği sevabı oranla hiç mesabesindedir. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun Allah yolunda yaya ya da binici olarak savaşmaya devam ediniz mallarınız ve canlarınızla cihat ediniz. Biliniz ki ben Halit bin Veli'de sizi Irak'a götürmesini emretmiştim, sakın ben emretmedikçe de oradan ayrılmasın, siz de onunla birlikte gidiniz ve gevşeklik göstermeyiniz, çünkü bu niyeti halis ve iyilik yapmaya çok istekli olanlar için büyük sevap kazandıran bir yoldur, Irak'a vardığınızda emrim gelinceye kadar orada kalınız, Allah Teala dünya ve ahiret işlerinde hem bizim hem de sizin yardımcınız olsun. Selam, Allah'ın rahmet bereketi üzerinize olsun.